Kimlikleri e, elbette Allah katında ne kadar değerli olup olmadıkları, hak üzere, batıl üzere olup olmadıkları Allah katındaki bilinen şeyler. Ama e, iki meşhur isim olarak mesela e, Seyit Kutubu veyahutta da Said Nursi'yi ele aldığımızda bakıyoruz ki iki tane meşhur isim alalım mesela e, hapishanede yazdıkları için eserlerini. Yazdıkları eserlere zindanı bedel olarak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 Hikmetin ucundan biraz görmeye başlıyoruz ucundan bakıyoruz ki Allahu Teala böyle boşuna bir iş yapmamış Tam hikmet hekmetin <gülüyor> belli müthiş bir hikmet var Allah'ın yaptığı işte Zira Kur'an-ı Kerim bu yoğun çalışmayan ibadet yapar gibi cephede cihad eder gibi,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 ne yapıyordun sonra diyordum ya bozup yeniden kılıyorum diyor. O ikincinin başlayışta gene bir zammı süreci çıkıyor. Öğleler hiç böyle olmuyordu ama diyor. Öğle namazında sessiz kıldı, için böyle olmuyormuş. İlim bu elhamde, Bu sayede ne oldu Kur'an canlı. Dipdiri duruyor. Elhamdülillah. İşte bir hadisin mucizesini görüyoruz. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? ümmeti rahmetün ümmetimi ihtilaf etti mi? Rahmettir o. İşte Ebu Hanife'ye ihtilaf ettiğinde İmam Şafi rahmetullahi aleyhim cemiyen veya İmam Malik'e karşı e, Ebu Hanife'nin talebeleri iştihar edip ihtilaf ettiklerinde bu rahmet ortaya çıkıyor. Muhteşem güneş gibi ışıkları sönmeyen bir Kur'an karşımızda duruyor. Bunu anlayamayanlar ya da olayı çok küçük gözle bakanlar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 samimi değildiler. Diploma için, doçent tezini alabilmek için, profesör olabilmek için böyle yaptılar diyen bir kulu var mı Allah'ın? En tartışmalı e, fakir İbn Hazm'dir mesela. Ya da İbni Hazm en tartışmalılardan bir tanesidir. E, kıyası kabul etmez, hiç olacak falan der. Böyle pürüz bir adam. Fakat e, buna rağmen ona bile bağrında yer açmıştır ümmet. Bir sürü ters iştihatları var. Çünkü düştüğü durum komik durum. E, Ebu Hanife niye ihtidat etti? İhtidat olmaz dedi ki Ebu Hanife'den 3 asır sonra geldi yani çok böyle şey bir adı, bu, bu yakın zamanın adamı değil. Endeles'in yetiştirdiği değerli alimlerden biri. Gerçekten Kur'an ve hadis alimi adam. Ama Ebu Hanife niye ihtidat ediyor ki? İhtidat yok bu dinde diyor. 20 tane ihtidat ardarda kendisi yapıyor bu meselede. Bu böyle olmalı diyor. Yani ihtidat yoktu. Ben ihtidat etmedim diyor. Hadisleri böyle diyor. E, Ebu Hanife de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 e, kıyas yapılmaz filan dediği pek çok konuda diğer fakihlerin zihninin açılmasına daha farklı iştahatlar yapmalarına sebep oldu. Sonra iki asır sonra İbni Hazmi'de değerlendirenler baktılar ki meğer fıkıhtaki hafif bir donuk harekete karşı Allah İbn Hazmi salmış üzerlerine. İbni Hazmi oynadığı role bakıyor insan da gidip mezarında bir Fatiha okuyası geliyor. Çünkü fakirler. Hafif hafif, tamam elhamdülillah her şey var. Abi ne istiyorsun? Marketten şunu getirsin filan barkoduna gir, o numarayı getir. Fetvalar arıyor, barkod numarasıyla ile anılır almaya başlandı. Fıkıda gevşemi oldu, hafif laçkalık oldu. Allah İbni Hazm'i bir saldı üzerlerine. İbni Hazm nasıl saldırıyor göreceksin. Ebu Hanife, zalim, iştihad nasıl yapar böyle? Dine müdahale. Vay siz Kur'an'ı elde edirdiniz, Tevrat mı zannettiniz, bunu böyle. Dili de berbat bir din. Çok da sert konuşuyor. Eee Ebu Hanife'nin, Şafii'nin, tabi o dört mezhebe birden saldırıyor. Zahiri mezhebi diye. Bunun mezhebi meşhur. O da bir mezhep olunca ne oluyor? O da bir işteat yapıyor aslında. Bir saldırdı, Fukaha baktılar ki markete saldırılıyor. barkod numaraları falan oynanıyor. Tuttu Fukaha, her işi yeniden toparladılar. i̇bn Hazmi başlarına bela etmeyecek şekilde. Aynı şeyi İbn-i Teymi'ye de yaptı. İbn-i Teymi'ye de ne yaptı? Yani Fukaha'nın siyasilerle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 Şimdi sana iki melek gelecek, sorular soracak. İlk sorularına de ki Rabbim Allah'tır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. peygamberin kimdir diyecekler. Muhammed'dir de. Merak etme. Ee, ondan sonra da e, hiç korkma. Melekler seninle beraberdir. Rahat ol. Böyle çocuğa nasihat eder gibi ölüye nasihat yapılır. Buna telkin denir. Şimdi e, mülema e, ölülerinize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 bir umut ya bırak bu adama bir kelime-i söyletelim belki duyar belki anlar istifade eder diyor. farklı adı şeriflerden istifade eder mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin ayak seslerinizi pabuçlarınız oradan mezarlıktan giderkenki seslerinizi duyar o ölü diyor bunlardan istifade ediyorlar şimdi bu bir iştahat bu iştahat bu ameli bir konu çünkü yüzde yüz bidat olması nasıl oluyor peki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 Derdi Allah'ın dinine hizmet etmek olan insandır ve ilmi seviyesi vardır. Belli şartları vardır bunu. Bu şartlar oluşmadan her hangi bir insan kalkıp da iştev vesaire öyle şeyler yapamaz. Bunun adı din olmaz. Bunun adı takva olmaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim.